Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, tefsirimizi Nisa suresinin 114. ayet-i kerimesi ile devam ettiriyoruz. İnsanları ve de toplumları en fazla rahatsız edenlerden bir konuya değiniyor burada Rabbimiz. Bir grup bir yerde otururken iki insanın fısıltı ile konuşması hoş değil. Evimizin içinde bile olsa. Bu milletler arasında da aynen öyle. Bir milletler camiası meydana getirmişsiniz. Orada her şeyi açıkça konuşalım diyorsunuz. Ama yaptığınız toplantıda iki devletin başkanı bir araya geliyor. Üçüncü bir devlet veya beşinci devlet veya onuncu devlet aleyhine gizli toplantılar tertip ediyor. Rabbim diyor ki bu tür toplantılarda hayır yok. La hayrâ fî kethîrim min necivâhum. Onların gizli toplantılarında hiçbir hayır yok. Ancak gizli toplantılar şunun için yapılabilir. İllamen men bi sadakatin. Ancak insanlardan, hayvanlardan, çeşitli gruplardan bir grubun karnının doyurulması için bir araya gelinebilir. Orada planlar yapılabilir. Ev mağrufin. Veya Allah'ın kurallarına uygun nasıl hareket edileceği konusunda toplantı yapılıp planlar yapılabilir. Ev ıslahim beynel iki insanın arasını bulmak için gizli toplantı yapılabildiği gibi, insanlar arasını bulmak için, ülkeler arasını bulmak için de, Toplumdan gizli, fısıldanarak konuşulacak toplantılar yapılır diyor Allah Celle Celaluhu. Hani Türkiye'de 200 kadar dev, zenginin elindeki paranın yüzde dördü Türkiye'de ve dünyada. Dünyada diyorum, dünyada. 200 kadar zenginin elindeki servetin yüzde dördü dünya genelindeki açlık sorununu halledecek durumdaymış. Türkiye'de de öyle. 200 kadar zenginin elindeki servet Türkiye nüfusunda açlık sorununu halledecek durumdaymış. İşte bu insanlar bir araya gelseler ve toplantı yapsalar Türkiye'de Açlık sorununu halledelim deseler bu iyidir. Türkiye'de anarşinin, hırsızlığın, yoksulluğun, soygunun, dolandırıcılığın, gaspın, cana kıymaların, kadın dövmelerin, erkek dövmelerin önünü engelleyelim toplantıları iyidir. Ve küsleri barıştıralım diye toplantılar yapsalar o da iyidir. Ve men yfaal dalik'e bitwa emrdati Lahi, fesefen tiihi edram azima. Kim bunu yapacak olursa ve bunu da Allah'ın rızası için yapacak olursa, biz ona çok büyük bir mükafat vereceğiz diyor Allah Celle Cela. Ve men yushaqiğır Rasule min badi ma'tebi yeneluhul Huda ve yettbi'r <gülüyor> gaira sabililmini. Kim peygambere ısyan eder, Allah ona yolu gösterdiği halde peygambere ısyan eder ve Müslümanların yolunu izlemezse, başka yolları izlerse, نُوَلِّهِ Ma تَوَلَّا Biz onu yöneldiği yere, yere vardırırız. Ve nuslihi cehennem onu cehenneme atarız ve saet orası çok kötü bir yerdir diyor Allah Celle ait Ayet kerimede benim burada çok dikkatimi çeken ve yetebir vayra sebilil müminin. Müminlerin yolunun dışında bir yolu izlerse. Genelde bu Kur'an'da Sebilullah, duruma göre Sebilillah, Allah yolu, Kur'an'ın yolu diye verilirken Allah'ın yoluna uygun hareket eden insanların yolu da örnek yol olmalıdır. Ve Müslümanların bu yolu diğerleri tarafından da izlenebilecek kadar güzel ve nurlanmış olmalıdır. Bu da bize düşer. Müslümanlara düşer. Böyle bir görev. İnnallâhe lâ yâgfir ve en ve yâgfir mâdûne dâlike limen yeşâ. Allah Celle Celaluhu şirk hariç dilerse bütün günahları affeder diyor Rabbim. Onun için Kur'an en fazla Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle Allah'a iman üzerinde durur. Kur'an'ın şekli ve tarif ettiği iman şeklinde tabii Allah'a imandan sonra kitaplara iman, meleklere iman, peygamberlere iman, ahirete iman, Kur'an'ın içerisindeki her ayete iman. Allah'a imanı konusunda ortak koşma tarafına giderse وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Allah'a ortak koşan ise, فَقَدَ ضَلَّ dalalen بَعِيدًا Çok uzak bir sapıklığın içerisine düşmüş olur diyor Allah Celle Celal. İslam yolu, Kur'an'ın yolu cennete doğru uzanıyor. Peygamber'e ısyan eden biri, Allah'a ortak koşan biri, derhal o yoldan çok küçük bir ayrıntıyla ayrılacak olsa bile, ileride yol görünmez hale geliverir, verir, açı büyür. Açı büyümese bile devam ettiği sürece yol ana yoldan ayrılır. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇n yedûne min dûnihi illa inathan ve in yedûne illa şeytanen meriden. Onlar tanrıçalara inanırlar, Allah'a değil. Allah'ın yarattığı insanlar arasından kendilerine bir tanrı seçerler. Tanrıça derler hatta meleklere tapınan insanlar var. Melekler Allah'ın kızlarıdır derler. Hristiyan alemi ise İsa Allah'ın oğlu der. Mekkeli müşriklerden bir kısmı melekler Allah'ın kızlarıdır der ama diyor Rabbim onlar ancak hiçbir hayır beklenmeyen şeytana dua ederler diyor Allah Cenabı Cenar. Lâ Allah Allah onları lanetinden uzaklaştırdı. Allah öyle diyen adamı lanetinden uzaklaştı şey rahmetinden uzaklaştırdı. O da diyor ki. Yani şeytan burada başta. Başta şeytan Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış. O da diyor ki şeytan ve qale let'ekizenn min ibadike nsiban mefruza. Ben de senin kullarından belirli bir grubu kendime alacağım. Yani kendi peşime düşüreceğim. Düşürünce ne yapacak? Vele udlilen onları sapıtacağım sapatacağım. Vele ümeniyen onlara ulaşılmaz arzular vereceğim, onları peşinde boşturacağım. Vele ne nehum, onlara emirler verip, fale yubettikün ne adan el enami, devlerin kulaklarını yardımcıcağım. Vele amuran nehum, fale yuayirun ne halkallah. Yine onlara emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştireceğim, diyor. Şeytanın kendisine tabi olanlar üzerindeki yapacağı tasarruflar, ulaşılmaz arzular vermek. Öyle ya, ecelinin son zamanına kadar Allah'a bir defa kulluk yapmayan ama... Ekmek peşinde, para peşinde, altın peşinde, makam peşinde, servet peşinde, şevvet peşinde koşturan doydun mu? Zaten yeryüzünde ben doydum diyen olmamış hiç. Hedefine vardın mı? Tam varacaktım gidiyorum, dermiş insanlar. Bazıları Mekke döneminde mesela belirli hayvanlar, mesela Enam suresinde de değinilir buna. 10 yıl 10 defa yavrularsa deve bu sefer onu eti yenmez, sütü içilmez kutsal deve haline getirirler. Kulaklarına işaretler verip vadiye salverlermiş. Kimse ona dokunamaz. Kesemez, yiyemez, içemez. Öyle bir halde Rabbim bunlar yanlış diyor. Bunlar e, doğru değil. Yani hurafe bunlar. Tabiatta değişime emrettireceğim ben onlara diyor. Evet tabiatta Allah'ın yarattıkları üzerinde değişimler yapmaya gittiler. Havamızı kirlettiler, suyumuzu kirlettiler, insanımızı başta kirlettiler. Erkekten kadın yapmaya, kadından erkek yapmaya uğraştılar. Başardıklarını zannediyorlar yalnız. O garibanlar, o ameliyat olanlarımız. Yani erkekken kadın olanlarımız, kadınken erkek olanlarımız bir sürü dünyanın her tarafında. Yani özgürlükler ülkesinde denilen yerde de kaldığım için söylüyorum. Haklarını devlet kanunla borusalar bile halk korumuyor. Kanun, perestler onların haklarını korumuş ama halk onları bir kere yan gözle bakmak bile tacizin dik alasıdır. Ömen yetecek şeytanı vereyen, kim şeytanı veli olarak alırsa, dost olarak alırsa, yönetici olarak alırsa, min dunillahi, Allah'ın kuralları, kanunları değil, şeytanın vesveselerine göre hareket ederse, fakat hasira husranen mübiina o apaçık bir zararın içerisine girer. Nerede? Burada açıklık vermemiş ayet-i Bir kere ahirette kesin, bu dünyada da giriyor. Şeytan onlara ya'iduhüm, vaatler bulunur. Ve ümennihim, sonu gelmez arzular, temenniler verir. Ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura, ancak Allah, şeytan onlara aldanmayı vaat eder. Ülâike mevâhum cehennem. Onların yeri cehennemdir. Vela yecidûne anha meh'isâ. Orada onlar bir kurtulacak yer, kurtulacak yer bulamazlar diyor Rabbimiz. Vellezînâ aminû ve amilûs-sâlihâti senudekiluhum cennâtin tedri'min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ. Ama iman edip Ameme salih işleyenlere gelince onları altından ırmaklar akan cennete koyacağız, cennetlere koyacağız. Ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Allah tarafından vaat edilmiştir. Allah'ın vaadi gerçektir ve men astakumu minallahi qila Allah'tan daha doğru sözlü olan kimse de yoktur diyor. Allah Celle Celaluhu. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyye ehlil kitab. Sizin arzularınız, ümniyeleriniz, idealleriniz, ehli kitabın arzu, istek ve idealleri de gerçekleşmez. Ehli kitap ne diyordu? Bizi cehennem 7000 yakar, onun dışında biz çıkarız. Cennet bizim içindir diye Ama Rabbim diyor ki ben yağma en yüzzebi. Kim kötülük yaparsa o cezasını bulur. Ve min dunillahi veliyan Onlar için Allah'tan başka yok dost ve kurtarıcı da yoktur. Böyle birini sen arasan da bulamazsın diyor Allah Teala. Ve men ya'amel min as-salihati min zekerin ev unsa wa huwa mukminun fe ulaike yadkhulunal ve la yuzlamuna İster erkek olsun, ister kadın olsun. Kim iyi işler yaparsa, salih işler yaparsa yani Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine göre hareket ederse, bunu da mümin olarak yaparsa o onlar cennete girerler ve orada en küçük bir şekilde dahi haksızlığa uğratılmazlar diyor Rabbimiz. Ve man aqsanudinan mimmen eslame ve jahudi Allahi vehu muqsinun ve taba millete İbrahim hanife ve tehadallahu İbrahim. Kalila. Yüzünü kim Allah'a çevir, teslim ederse? Yüzden kasıt, yani eski ifadeyle zikrul kül, iradetül cüz, zikrul cüz, iradetül kül denmiş. Yüz kastedilir de insanın bütün canı ve teni murad edilir. Kim kendisini Allah'a teslim ederse? Ya Rabbi dediğim olur. Emrettiğin başım üstüne, yasakların başım üstüne. Ben senin emrine peygamberini örnek alarak uyacağım dedi mi? Ve bu da hep iyilikler yapan bir insan oldu mu? İbrahim aleyhisselamın milletine de yani dinine de uydu mu ki İbrahim aleyhisselamın dininde de puta tapmak şöyle de olsun, gönlünde gölgesini bile bırakmayan. Öyle bir İbrahim Aleyhisselam'ın dinine de uydu mu? Ondan dini daha güzel bir insan yoktur diyor Allah Celle Celalühu. Çünkü vettakadallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i kendisine dost edinmiştir. Neden? Zamanın En büyük kralı Nemrut karşısında Hakkın birliğini haykırmış Öyle bir haykırış ki Babası Nemrut'un gözde insanlarından Devletin Bütün imkanlarından Yararlanabilmek varken Hakkın Yanını tercih etmiş İbrahim Aleyhisselam Ateşi göstermiş O da ateşi Yaradana Sığınmış, ateşte onu yakmayı vermiş. İşte burada ateş yakmamış ama biz bazen şöyle deriz, Allah bize niye yardım etmiyor? Ateşi gördüğünde yüreğine korku gelmemiş İbrahim Aleyhisselam. Hatta İbn Kesir tefsirinde şey atılmış mancınıkla havada giderken, Cebrail Aleyhisselam, dile benden ne dilersen, Dediğinde, e sen de benim gibi yaratılmışsın. Ben Rabbime güveniyorum. Tevekkeltü Allah demiş. Ateşe doğru giderken, yüreğine korku gelmeyen bir mü'min çıkarsa, o mü'mine Allah Celle Celaluhum yardımı kesindir. Ve lillâhi mâ fîs ve mâ fîl arz. Göklerde ve yerde her var ise, Allah'a aittir. Mekanullahü bi kulli şeyin muhîda. O her şeyi kuşatmıştır. Düşünün. Her şeyi kuşatmış, her şey ona ait. Zalimler, adiller. İsyankarlar, ibadet eden insanlar. Zayıflar, güçlüler. Her şey ona ait. Ve bu dünyada Hiçbirini gözünün önüne getirip yüreğinde büyütmek yerine Allah Celle Celaluhu büyüten ve o her şeyi yaratmıştır, yönetmektedir diyen bir insan yeryüzünde hiçbir şeyden korkmamalıdır. Ve yestehtûneke fin nisa. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. Dur onlara söyle. Allah yuftihukum fiihinn. Onlar hakkında Allah hükmünü, fetvasını vermiştir. Her konuda namazlarının nasıl olacağı konusunda, haclarının nasıl olacağı konusunda, her konuda kadınlarımızın da efektlerimizin de durumu bildirilmiştir. Ve ma'yut le aleykum fil kitabi. Sana kitapta sana okunanlarda. Fiyeta men nisa لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الفلدان وأن تقوموا لليتامى بالقصد وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Yetim çocuklar hakkında kitapta sana okunanlar, Rabbim tarafından bildirilmiş. el öyle kadınlar ki, yetim kadınlar, لَا تُطُّنَهُنَّ مَا كُتِبَنَهُنَّ Onlar için bildirilenleri onlara siz vermiyorsunuz. Yani yazılanı, Kur'an'ın yazdığı hakları siz onlara vermiyorsunuz. Nikahlamak istiyorsunuz. وَالْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الْوِلْدَانِ O çocuklardan, yetim kalmış çocuklardan, kanadı kırık çocukları, imkansızlıklarından yararlanarak onları da nikahlamak iste, istiyorsunuz. Bunu yazdık diyor Rabbim. Yani kim olursa olsun bir kere, fıkıh kitaplarımızda geçen şekliyle söylüyorum, Nikahta tarafların rızası şart. Farz edin ki, hani diğer mezheplerden birine uyarak, velisi çocukken nikahını kıysa, Hanefi fıkhına göre ki, Kur'an'a ve sünnete daha uygundur. Çocuk ergenlik çağına geldiğinde kabul edebilir. Yani velisi isabetli. Onun da sevdiği birini ona nikahlamıştır. Kabul edebilir, nikah devam eder. Kabul etmezse, Hanefi fıkhına göre, Veli'nin kıydığı nikah geçersizdir. Rabbim diyor ki, onların zayıflıklarından, çocukluklarından, yararlanma kadın olmaları ve zayıf olmalarından yararlanma tarafına gitmeyin ve onların Kur'an'da yazılan haklarını... ''Veriniz'' diyor Allah Celle Celaluhu. Çocuklara, yetimlere karşı adaletsizlik yapılmaması. ''Ve ma tef'arvü min hayrin fe innallâhe kana bihi alîmâ'' ''Siz yaptığınız her iyiliği Allah bilir'' diyor Rabbimiz. ''Ne yaparsanız iyilikten, hayırdan onları Allah Celle Celaluhu bilmektedir'' diyor Rabbimiz. ونسa suresinde yetim haklarına biraz daha fazla yer verilmiş. Yetim malı yiyenlerin aslında karnını doyurmadığını, cehennemde kendi ateşini karnına doldurduğunu Rabbimiz haber veriyordu. Ya kulune invale yetama inna ma'kulune fi Yetim malı yiyenler karınlarına ateş doldururlar diyor Allah celle celalühu. Ve nimraetun khafet min baliha nushuzan iradan fana'jna ha liha ma yusliha baynahuma sulaha ve suruhu Eğer bir kadın kocasının kendisine karşı dik başlılık yaptığından korkarsa veya yüz çevirmesinden korkarsa, araya ıslah edicilerin girmesine işaret ediyor. Onların araya girmesi ve aralarını surh etmesi, o araya girenlere de, eşleri de günah değildir. Daha önce eşler arasında böyle bozulmalar meydana geldiğinde, iki taraftan da birer hakemin tayin edilerek, aralarını bulmalarını Rabbimiz bize işaret ediyordu. Ve sulhu hayır, Arap olmak daha iyidir. Ayrılmaktansa Arap olmak daha iyidir. Ama ve uhdurati en füsûş şuh. Nefisler, bütün canlar, bütün eee e, insanlarla cimcilik hazırdırulmuştur. Herkeste cimcilik vardır aslında. Bal, mal benim olsun. Ben toplayayım, dağıtmayayım. Bu içimizde vardır. Fakat dinimiz gömertliği emrettiğinden şimdi şeyi yöneltiyoruz biz. Rabbimizin bize ver... Ha, o olunca çalışma azmimiz olur. Kazanalım, toplayalım, zekat verelim, sadaka verelim. Çalışma azmimizle kazanalım ama dinimiz zekatını vereceksin ve bir de ayrıca sadaka vermeye de teşvik veriyor. Bunu şöyle diyelim, Hazreti Ömer için misal verelim. İslam öncesi, Hazreti Ali'yi vermiyoruz çünkü Hazreti Ali'nin İslam öncesi yok. Müslüman çocukken hemen Müslüman oldu. Kafirlik dönemini yaşamadı Hazreti Ali. Hazreti Ömer yaşadı. Hazreti Ömer, Müslüman olmadan önce Zadim Ömer, Müslüman olunca adil Ömer. Yani şöyle bir bilek var, bu bileği dövmede de kullanabilirsiniz, sevmede de kullanabilirsiniz. Yönlendiren kişinin iç dünyası ve onun ne ile doldurulduğu. İmanla süslenmişse iyiliklerde kullanılıyor. İnkarla, gavurlukla süsle, doldurulmuşsa, kirletilmişse o da zulümde onu kullanıyor. Onun için bizim bu içimizde var olan cimrilik damarımızı biz sadakalarla, zekatlarla yumuşatacağız ve zorla, içimiz istemeyerek verdiğimizde bile çok büyük sevaplar kazanacağız. Nefsimiz istemeyecek, biz vereceğiz. Nefis cimrilik tarafındadır. Ama imanla dolu gömül verme tarafındadır. Ve intuksinû ve tettegû fe innallâhe kâne bima tâmelûne habîrâ. Eğer iyilik yapacak olursanız, ihsanda bulunursanız, çevrenize güzel söz güzel kelime, güzel bakış, güzel, güzel duruş, güzel verişler sergileyecek olursanız, Allah'ı görür gibi, Allah'ı görmesek o bizi görüyor zaten, o bizi her an görüyor diyerek hareket edecek olursanız ve Allah'tan da sakınırsanız, onun ayetlerine, peygamberin sünnetine göre hareket ederseniz, ''Şunu bilin ki şüphesiz Allah Celle Celaluhu bütün yaptıklarınızdan haberdardır.'' diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler, mülk Allah'ım, tapu bize ait geçici. Nemrud'un tapusu olmuş, Karun'un tapusu olmuş, Nemrud'un tapusu olmuş, Firavun'un tapusu olmuş ama atları lanetle anılmaya devam ediyor ama Hz. Adem'den Peygamberim Efendimiz'e kadar bütün peygamberler ve onların yolunda olanlar da rahmetle anılmaya devam ediyor. İkisi de ölüyor ama. Biz rahmetle anılanlardan olmaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim. Thank you.